Şimdi beş tane mucize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işledik. Mucize dedik olağanüstü bir meseledir. Yani il insan bunu yapamaz. İlla ki Allah subhanahu wa taala'nın kudreti olmayınca, Allah istemeyince insan oğlu bu işi yapamaz. Yani insan oğlu uçamaz ama Allah istese uçabilir. İnsanoğlu oğlu uça bu mucizedir. Evet. Bu mucizeler tehaddi. Tehaddi nedir? Meydan okumak lan. Ne olur? Bir de nübüvvet iddiasıyla ortaya çıkar. Bu mucizeler de dedik ki Allahu Teala'dan Resullarına bir destektir, bir ikramdır. Aynı zamanda. Tabii bu mucizeler resullardan beraber bitiyor. Ama ümmetlerine çaramet olarak yansır. O da kim hakiki peygamberin varisiyse o çaramet gösterebilir. Ha, ne kadar peygambere hakiki ise o kadar çaramet gösterebilir. Evet. Şimdi mucizenin karşısında bir de ne var? Sihir var. Sihir de olağanüstü üstü bir şey getirir. Ama onun ipi kısadır. Yalan ortaya çıkar, göz aldatıcıdır, el çabukluğudur ve sair. Sahilin de uzantısı devam eder. Peygamberler zamanında sahirler de vardır. Hz. Musa ile sahirler karşı karşıya geldiler. Bir de sahirlerin de uzantıları devam eder. Bugüne kadar gidiyor. Bir de İslam'da Resulların sallallahu aleyhi ve sellem uzantılarıyla sahirlerin, sahteçerlerin, yobazların uzantısını nasıl ayırıyoruz? Olarçı çaramettir. Ne kadar varis o kadar çaramet. Çaramette mucizenin bir küçüğüdür. Her olan üstü şey çıkabilir elinde ama iddia etmez kendisi ben bunu yapıyorum. İstediği zaman da yapamaz onu. Ama mucize istediği zaman yapar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ama çaramat sahibi istediği zaman yapamaz. Ne zaman dese ben çaramat sahibiyim istediği zaman yapıyorum. on oldu? Şeytanın varisidir. Ne kadar şeytana uymak yakın o kadar fazla. Onun için sahillerin en en büyüğü he? en şeytana yakın olanlardır. Şeytana da nasıl yakın olursun? Allah'a etmen lazım. Ne kadar etsen Allah'a o kadar şeytana yakın olursun. Senin elinde mucizeler gösterilebiliyor. Mucize değil, çeramat gösterilebilir. Çeramat tekiye ayrılır. Bir hakiki çeramat, bir sihrin uzantısı çeramattır. Bu da nedir? Hilebazlıktır, saklıçarlıktır. Şeytani durumlardır. Çi ümmette de bu çıkar. Bazı insanlar çeramat diye gösteriyor. Karnına kilinci sokuyor, yani bilmem vesaire bir şeyler yapıyor. Bunlar şeytanidir. evet, Beşinci keramet, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi, pardon, beşinci mucize Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen şakkus sadri. Bu da nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin gözkünü yarıp, kalbini çıkartıp, kalbini yakayıp bir de yerine koyma mucizesi. Bu ayanın, beyanın, şuhutla, şahitlerle Ortaya koyulmuştur. O da nedir? Resulullah'ı niye Allah Subhanahu ve teala öyle yaptı? Kalbini temizledi. İnsanoğludan ne ver? Nefis var. O nefisinde kapsınan şeytan girer. O nefsin kapsını Allah teala Resulullah'a kapattı. Artık şeytan oradan girmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı bile musulman olmuştur. Her insanın bir şeytanı var. Resulullah'ın ki, sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmuştur. Neden? Çünkü Resulullah'ın nefis kapısı kapanmıştır. Allah subhanahu teala destek olsun sabatta masum olsun Resulü öyle yapmıştır. Bu da nedir? Bu da rivayetlere göre tabi Bukhari Müslim'de, mesela Enes rivayetinde Enes diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Resulullah diyor ki ben çocuklarla oynuyordum çocukça nerede? Arabedevi şeyinde, çölünde. Ne içi gitmiştir? Orada çölde e, hemşüt im, e, emsin orada Bedevi kadınların sütü daha fıtrata yakın olur. Yiyeceklerinden, içeceklerinden, temiz havadan e, fıtratları dolayından. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazın giderdir oraya sütten kesildikten sonra yazların giderdi bedevilerin alanlarına, köylerine ne için? Orada ok atmak, ata minmek, yüzmek, koşmak. Çoban ve bütün şeyi, hayat şartlarını o şiddette öğrenmeleri lazım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklardan oynuyor. Diyor ki Cibril aleyhisselam geldi, tuttu beni yere uzattı. Ondan sonra kalbimi, göz yardı, kalbimi çıkarttı. Ondan sonra kalbimi de yardı içinde bir aleke, bir siyah şeytanın şeyi vardır orada. O da nedir? işte nefse cinayettir. Dür onu çıkarttı, ondan sonra kalbimi altın bir tasta zemzem suyuyla yekedi, ondan sonra yerine iade etti. Çocuklar tabi, Resulullah'ı gördüler. Bir tane gelmiş Arabi kılifinde Resulullah'ı böyle çaldı, kalbini yardı. Koştular, gittiler. çime Süt anasına haber verdiler. Halime. Dediler. Muhammed öldü. O da deli gibi kaçtı. Koştu, baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuk sarı geçmiş. Üzünde bellidir. Korku ifadesi. Ama yürüyüp geliyor. Tabi onlar anlamadılar ne oldu. Sıktılar kucağına filan. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Anlatabildim? Ondan sonra Enes diyor ki, Enes ki Resulullah'a 10 sene hizmet etmiştir. 10 yaşından 20 yaşına kadar Enes Resulullah'ın hizmetçisiydi. Diyor, o izin yerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözkünde görerdir. Yani bir tane ameliyat olmuşsa gözkünü kalbini açmışlar ki bir günde açıyorlar. Görüyoruz. Ne kadar estetikçi yapsa bellidir. Bir çizgi kalır. Enes o çizginin yerini ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözkünde görerdim. Bu neye delalettir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu da bir mucizesidir. Eydir Mucize nedir? Dedik olan üstü. Bir tane nasıl olur ya? Bu kalp ince damarlar Nasıl divil aleyhisselam çıkarttı, tasta yakadı enfasyon kaptı mikrob kaptı. Mucize ne demektir? Oğlan üstü. Bu da oğlan üstüdür. Senin ilmin yeni ulaştığı ameliyat ediyorsun. Bir kaç senedir. 30 sene, 40 sene, 50 sene diyelim. Ondan önce insanlar nasıl ameliyat ediyordular? Anlatabildim. Onun için o olan üstü nedir? Allah Teala mikrobu yaratmamış, yaratmış, sebepler cereyi mikrob ne olur? İşte sebepler almasan mikrob intikal eder, bedene hastalık verir. E i̇yidir sebepleri almadığın anda mikrob gelir, Allah Teala mikrobe izin vermez o bedene girsin. Girebilir mi? Her şey evren Allah'ın elindedir. Evet, mucize zaten akıldan idrak edilmez. Onun için idrak edilmediği için meydan okumak var için içinde. Peygamberler niye mucizeyle geliyorlar? üstü bak ben Allah'ın has adamıyım, elçisiyim bana inanın. O zaman sen nasıl Allah'ın adamısın? Allah Teala her şeye kadirdir. Bir şey göstermene işte mucize gösteriyor. Onun üzerine mucizeye inanmıyorlar. Tabi bu mucizeler inananlar içindir. Evet bir günde var bizi bir günde dinleyen ya diğer bunlar abuk sabuk konuşuyorlar. Değil mi? Diğer bunlar ne acayip konuşuyorlar. Bunlar ne, ne celici, irtica. Bunlar ne akıldan, ne akıla hizmet ediyorlar. 21. 100. dönemdeyiz. E, bunlar neden bahsediyorlar? Evet aynen Mekke. Müşriklere de öyle demiştir. Aynen Resul Hazreti İsa zamanında da, Musa zamanında da, Salih zamanında, Temud zamanında, İbrahim zamanında, Nuh zamanında da aleyhissalatü vesselam. Aynen şey demişler. Fark etmez. Bak bugün biz bunu anlattık. Bunlar da aynısın diyorlar. Yarın da anlatırsalar aynısın diyorlar. İman etmeyen zaten etmez. Dedelere de iman etmiyor. Bunlar da iman etmiyorlar. Aynen fark var mı? Yoktur. Onun için bu mesele mucizeler iman edenler içindir. Bak iman eden bizim şimdi iman eden iman üzerine iman artıyor. Kalbi titriyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve bu mucizesini duyacaktır. Ama iman etmeyen <gülüyor> bize deyip geçiyor. E tabi. Bu hayatın sünnetidir. Onun için biz onlara da kızmamamız lazım. Neden kızmamamız lazım? E demek ki seviyeler o kaderdir. Allah yazmamış. Ama biz onlara kızmarız. Onlara dua ederiz. Allah onlara hidayet versin. Bizimle cennete girsinler, kardeşlerimiz olsunlar. Ama hak etmemişler. Allah Subhanahu Teala onun, onlar onun kuludur. Ne hak etmişler onlar onlara göster. Evet. Bu da Şak kusadriği Rasulullahın göz kuyusunu yarmak sabittir. Bukhari bir de ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Bu mucize üzerine. Onun için bir sorun yoktu. Bunu ümmet teslim olmuştur bunu. Bu da Bukhari Müslüm'de bir kaç rivayetlen bir kaç sahabenin rivayetiyle hadis olur. Siyerde de bu bayaya geçer. Evet. Bu beşinci mucize. Bir de altıncı mucize. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem. bu mucizeler nedir arkadaşlar biz bu mucizeleri iman etmemiz lazım imanın şartlarındandır. Rasullara imanın şart, imanın şartlarından rasullara iman. Rasullara imanda da detaylı rasullara genel ana çizgisiyle iman ama Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme detaylı iman. Bu mucizeler de işte nedir detaydır. Evet altıncı mucize haninu cüz'i en nehlilahu Nedir? Altıncı mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk geldi Medine'ye İslam devleti nereden başlar? Camiden başlar. Onun için İslam devletini, şeriat devletini kaldıranlar camileri de kaldırıyorlar. Yer üstünde hep öyledir. Camilerin sembolik olarak kaldır masalarda içini boşaltıyorlar cami görevini yapamıyor. Bugün de Türkçe'de cami görevini doğru yapamıyor. Neden? Çünkü İslam devletinde de şey İslam devleti camiden başlar. Beş vakit toplantı var. Beş vakit görüşme var. Hem maddi hem manevi. Camiden başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk Medine'ye geldi camisini yaptı. Camisi aidendir. Dört duvarı vardır çamurdan. Çeşsek çamur. Onun son sonra hurma çütükleri üzerine ağaç, üzerine hasır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk cumayı kılarken Medine camisinde minbere yakın bir tikme var. Sütun var çütükten. Hurma çütüğünden. Resulullah onun yanında durup Vaz verirdir. Bazen de yorulsaydı ona yaslanırdı. Elini tutardı böyle. Ondan sonra dediler ki bir kadının Medineli Ansar kadınların birisinin üç tane çocuğu var. Ya Resulullah dedi benim çocuklarım marangozdır. nacerdir. Senin için bir minber yapsılar, Hem üzerine çıkarsın. Daha insanlar seni görer. Ne dersin? Olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsterseniz olur dedi, yapabilirsiniz. Yaptılar. İkinci hafta, yen yani üçüncü hafta, yen yani dördüncü hafta. Getirdiler minberi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı üzerinde hutba verdi. Hutba başlarken o çütük yanında duruyordu. çocukcu bir inlemeye başladı. Nasıl? <gülüyor> Nasıl bir çocuk ağlar böyle nefesini çeker? Böyle inlemeye başladı. Herkes bu sesi duydu camiden. Dönüyorlar kimdir bu? Ses kütükten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi. İndi minberden geldi, kütüğü elini bıraktı. Elini bıraktı, bir rivayette kütüğü kucakladı böyle, kütük süstü. Dedi ki bu çütüç yanında zikir olduğunu özledi. Yani yanında durur bereket alıyordu, onu hiç ağlıyor dedi. Vallahi diyor, kucağıma sığmasaydım, elimi koymasaydım kıyamata kadar sesini duyardınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mucizeler, bu türlü mucizeleri Resulullah istemiyor göstersin. Ama bunlar Allah talibleri tecelli ediyor. Bazı mucizeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilerek gösterir. Bazıları Allah tecelli eder, ashabının imanı artışsın, bazı de mucizelerin sebepleri kafirler iman etsinler. Bu mucizede, kütük mucizesi de öyledir. Diyor ki, ashab-ı hepsinin bunu duydu, bunu da her çeşit kendi nesilden sonra anlatmaya başladı. Bir güne kadar geldi bize de. Birinci hadis Cabir'den rivayet olmuştur. O hadis tenir dedir, Bukhari e dedir, Bukhari alamati, nubuati, fil İslam babında minizik ediyor. Cabirden rivayet oluyor, diğersi de başka sahabelerden, başka yerlerde de müsnedlerde de bu geçiyor. Hanîn'in cüce diye meşhurdur. İşte bu da en büyük mucizelerden birisidir. Sahabeler bunu duydular. Camide olan bütün sahabeler duydular. O, o duyan sahabeler mütevatir olarak anlattılar bize. Bu hadis onun için mütevatirdir. Bunu da ikrari icma'ı nedir? Vaciptir. Evet. Bu arada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberi minberi buradan sünnet olmuştur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberi kendisi istemedi alimler diyorlar. Teklif geldi, şeriata da de aykırı değil, ikrar etti. Raslaha gereği. Onun için minberin hükmü serbest koyulmuştur İslamiyet'te. Sadece İslamiyet'in diğer ölçüleri menber, minberi ne yapmıştır? Ölçülendirmiştir. Maalesef ümmet bu ölçülere riayet etmemiştir. Nasıl riayet etmemiştir? O kadın minberi yaparken ne dediler? Resulullah biraz yüksek olsun caminin sonundakiler Resulullah'ı görseler. Minberi üç basamak yapmıştır. O zaman için üç basamak makuldür. Üç basamağa Resulullah çıkıyordu. Camiden en sonu bile Resulullah'ı görüyordu. Minber de, minber de nerededir? Bir muhtelif rivayetler var. Bir kısmı dediler tabi cami şeyin mihrabın sağındadır. Yani mihrab böyle durarken imam yüzünü çevirirken cemaate solda oluyor. Kıbleye durarken sağda oluyor. Cemaatin sağındadır. imamın da sağındadır. Üzü kıbleye. Sağda nerededir? Bir kısmı düğünler biraz sağdadır. Bir kısmı de divayet var. Ta o duvarın yanındaydı Yani çöşededir. ile duvarın arasında bir metre vardır. Divayetler muhtelifti, Ama üç basamaktır. Eydir minberin hükmü nedir gücünde? Minberi Resulullah ikrar etmişse illetle ikrar etmiştir. Hikmet gereğidir. Onun için bugün de minberlerimizi biz İlle ki üç basamak yaparız diye bir şey yoktur. Anlatabildim. Ama üç basamak yaptık. Resulullah'a sünnetine uysun diye evet büyük ecrimiz var. Ama üç basamak iş görmüyorsa dörde çıkartabiliriz. Ama ona çıkartamayız. Maalesef sonradan, Minber ne? Yarışmaya girmiş. Heybetli olsun minberim benim camimdeki. Kalkmışlar ne yapmışlar? 10-15 Öyle caminin içinde. Bir de minberin hedefi nedir? İş görsün. İş nedir? İmam yükselsin. Şimdi minberi büyük yaptıysalar, basamağı çok ettiysen minber uzanmıştır. Uzandıkça ne, ne oluyor? Birinci safları kesiyor. Burada ne yaptı? Büyük bir münker oldu bu sefer. Resulullah demiş safların, çesik saflardan namazları kabul değil. Yani nasıl? Mesela burada bu duvardan bu duvarın arası bir saftır. Bu safın arasında bir sütun var ise bu saf çesiktir. İmamın arkasında çığların kabuldur ama bu taraftakilerin cemaati kabul değil. Onun için ashab-ı diyor diyor bize emir olunurdur. sütunların arasında namaz kılmayalım. Yani sütunu Safın arasına koymarız. Sutun olur, soba olur, yani başka bir şey olur, saf, safın arasına girmez. Yani ben, sutun sonra bir adam. Olmaz. Adam, adam umuzu olması lazım. Sutun var ise sutunu yani önümüze alırız, yani arkamıza bırakırız, yani önümüze alırız. Olmaz sutun saf arasında olsun. Bunun üzerinde ne var? Minber ne yapıyor? Çiğ üç safı birden kesiyor. Bugün de Osmanlı camileri de biliyorsunuz minberler büyük kesiyor. Bunun da aslı yoktur. Onun için üç basamakta kalman diyen de yanlış yapar. Burada ihtiyada atılmıştır. Üç değil dört beş de olabilir. Yeter ki çünkü üç neden oldu o zaman üç yetirdi. Resulullah'ın camisi o kadar yetirdi. Ama öyle camiler var ki on bin tane çişe alıyor. E bu camilerde üç yetmiyorsa 5'e çıkart. Ama bir şertle Fazla ifrat olmasın bir de safı kesmez. Bu çizsine riayet ettirin minberde serbestsin. Bir de camide minberde süs yasaktır. Çünkü camide süs yasaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var bu derde eten hasendir. Diyor ki eğer mushafları süsleseniz camilerinizi süsleseniz üzerinize ne olur? Demar. Demar nedir? Yani yok olma helak sizin üzerinize gelir. Onun için Hazreti Ömer camileri, camiyi genişletirken suvacıya dürdü süsten kaçın, düz yap camiyi. Caminin hükmü budur. Evet, bu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem altıncı mucizesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? كانت تبكي على ما كانت O çütük niye ağlıyordu? Resulullah diyor, bak bu Resulan Buhari'de geçtiği sözüdür. Ondan önce rivayet sahabenindir ama Resulullah'ın sözü diyor ki bu çütük yanındaki zikir için ağlıyor. Yani o zikir yanında oluyordu Resulullah destek alıyordu ondan. Ondan bir kulluk hissediyordu kendine göre o o, o, o küçük. Ama şimdi ne oldu? Uzak oldu onunla. Evet. Onu çağılıyormuş. Yedincisi yedinci keramet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem az yemeği çokaltmak. Böyle geçiyor. Bu kerametin adı. تَكْثِيرُ قَل۪يلٌ مِنَتْ تَعَامِ lehu. Yani az yemek gelirdi onun önüne, onu Allah'ın eliyle Bismillah diyerdi ona, yen yani ona tükürürdür, yani elini sürerdir, o yemek çok alırdır. Bu çok hadiseler olmuş Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek çok almıştır. Resulullah istediği zaman. Bu mucizeleri genelde ne zaman göstermiştir? Kıtlıkta, açlıkta, Savaşta göstermiştir. Bu çok olmuştur. Mesela Bukhari üstünde çok rivayetler var böyle. Dela'el-i Nubuvve kitaplarında, Kütüb-Sütte'de de bile, Diğer müsnedlerde de bile çok var bunlar. Evet, diyor ki, Abdurrahman İbni Ebi Bakır, Abubakr'ın Sıddık'ın böyüc oğlu Abdurrahman, Diyor ki, كُنَّا مَعَ النَّب۪ي صلى الله عليه وسلم ثلاثمئe şahsin. Üç yüz tane çişi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktaydık. Bizimle yemek kalmadı. Erzakımız bitti. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem هَلْ مَعَا أَحَدٍ مِنْكُمْ تَعَامٌ Sizin birinizden yemek var mı? Bir adam yanında yemek kalmıştır sadece. O da ne? Bir sa... Bir sahnedir Bir kilo diyelim un. O kadar bir yemek vardı. Bir saat. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o getirin o bir kilo onu. Getirdiler onu hamur ettiler. Sonra baktılar bir adam geliyor çoban. Müşriklerden birisi. Onlardan da bir koyun aldılar. Çestiler. O hamırı Resulullah elini sürdü, onu yoğurdu, hamurladı. Ondan sonra onu yaptıkça ekmeyi o hamır ne olurdu yapıyorlar. Ondan sonra o koyunu da çestiler, tiğini yaptılar. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, ravideye soruyor. Bir tanesi diyor ki o gün kaç tane aydanız? Dün 300 kusurdu. Vallahi diyor ki bir o kadar da olsaydı biz yeterdir bize. Hatta diyor hepimiz yedik, Ceresini de kendimizle yükledir götürdük yolculukta. Bir kilo un, bir hayvan o kadar çok aldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle. Bunu çok var tabi. Böyle çok almış. Ama en entereseni Cabir'in başına gelen olaydır. Cabir İbni Abdillah biliyorsunuz Ansar bir sahabidir. Diyor ki Cabir Hendek Savaşı'nda, Ahzab Savaşı'nda ambargo var. Hendek kazılmış. Müslümanlar hem dü dünya savuk, hem korku içinde bütün Arap yarımadası toplanmış şeyin üzerine, ee, Müslümanların üzerine Medine'de. Ondan sonra Yahudiler anseden hıyanatlık etmişler. Yani hem aclık, hem korku, hem savuk bir araya toplanmıştır. Kedid bir gündür, acı bir gündür, acayip bir gündür. Diyor ki, Cabir, Baktım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ashabı da bile açlıktan güzel takatları kalınmış. Geldim hanıma dedim, ey hanım dedim. Yok mu bir şey Rasulullah çok yorgun görün. Vallahi dedi bir avuç arpa, arpayı, arpa mı? Arpa bu şey unu var. Onu hamur yapayım da bir küçük hayvanımız da var yani tavuk diyelim küçük hayvan, baş şey zikrediyorlar. Yani şey, tavuk, kaz, neyse orada. Bir o var, ben bunu çeseyim, onda yuguruyum trit yaparız, Resulullah'tan birkaç tane onlarını çağır. Diyor, ben de gittim, sakın ha Cabir dedim, hanımı demiş. Sakın ha, fazla şey etme, Resulullah bizim yanımızda, Resulullah'ın yanında bizi mahcup etme. Bu bu yemek Üç, dört adama yeter. Tamam dedi. Diyor, geldi Resulullah'ın yanına dedim. Ya Resulullah yorgun görünüyorsun, Atsın. Evde bir şey bulduk, bir avuç. Yaptık, buyurun benimle bir tane arkadaş alalım, ashab bizimle gidip yemek yaratın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gör, duyduğunda yüzü gülümsedi. Sevindi. Cabir diyor, Resulullah sevindirse diyor, ben neredeyse kanat alıp uçacağım yani sevincine sevindi. Diyor ondan sonra başıma gelenleri sorma. Cabir diyor. Yani bu sevinci fazla sürmemiş. Nasıl? Resulullah hemen kalkmış demiş Ya ehle khandak Ey khandak ehli demiş. Bütün sahabaya. İnne cabiran kad sana asuran fe hayye helabikum Size bir Azimet yapmış yani diyelim. Davet. Yen yemek bir yemek yapmış. Mesela nasıl hakika yemeği, toy yemeği, düğün yemeği deriz. ha? Böyle bir yemek yapmış size. Yani haşamatlı bir yemek. Ya Resulullah diyor ben dedim fe hayyehelebikum hadi buyurun hepimiz gidiyoruz yemeğe. Sahabeler zaten Allah'tan istiller. geldi Abdullah'tan. Böyle bir şey nimettir. Resulullah da bile davet ediyor. Resulullah geldi. Arkasıca da bir ordu yürüyor sahabe. Şimdi Cabir diyor ki ben ne yapacağım? Bu hanıma ne cevap vereceğim? Biz ne oldu? Mahcup olduk. Böyle yapıyor. Diyor Cabir'e dedim ki Resulullah dedi ey Cabir dedi. Ne var vallahi dedi ya Resulullah ben dedim sana. Dedi gidin bir şey yapmayın. Her şeyi bekleyin ben gelene kadar. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hanımı Karşıdan baktı Cabir. Önce koşuyor. Arkasıca Resulullah bütün ashab-ı kiram. Eyvah Cabir dedi. Bunu da mı yaptın bize? Ha? Resulullah yanında bizi mahcup ettin. Diyor ki süs dedim ey hanım. Resulullah hemen böyle dedim. Böyle oldu. Ha? Dedi de bir şey ellemeyin ben gelene kadar. O zaman amenna ve ne var bunlarda değil mi? Bir bileceği var Resulullah'ın dedi. Resulullah geldi. Dedi ki Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi Nerede dedi şeyiniz e, Hamurunuz Baktılar orada Dedi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fe basa kafihi ve Şeyin e, Hamurun içine tükürdü O mübarek tüküreyinden Ondan sonra Bereket için dua etti onu. Ondan sonra dedi ki: "Ud'u cabiran felyakhbuz ma'i wa aqdah min rummatikum." Geldi, cabir gel, beraber çe şey yaparım. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem hamur yaptı, ondan sonra başladılar. Bunu ne yapma? Bitmeye Diyor ki buradan ekmek geliyor, buradan trit koyuyorlar, trit et suyu. Eçmeki böyle doğruyuyorlar içinde parça parça. O Arap'ta en güzel yemek o zaman oymuş. Buradan koyuyorlar, buradan tencereler coşuyor. Buradan götürürler. hepsi yediler, doydular. Dedi ögün siz ne kadar eğdiniz ey cabir? Dedi biz öcün bin taneydik. Bir bin tane de olsaydı yeterdi ona dedi. Gördük. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bereketidir. İyidir bu aklen nedir? İmkansızdır. Hiç olmaz. Bir artı bir ki. Un bellidir. Nasıl bu kadar olur? İmkanı yoktur. Ama neklen nedir? Hem de olur, hem de avamın dediği gibi balcı bir de olur. Bu olmuş da. Nasıl oldu? Mucize. O onun yaratanı kimdir? Rabbil alemindir. O ona çok ol dese, çok olur. Allah'ın emri nedir? Kaftannundur. Kun feyakun, Ol, olur. Yoktan insanı yaratmış. Nasıl olmaz? Olur. Buna kim inanır? He? ashab var mı? Buna kim inanır? ashab var şimeramu varisleri müminler. Buna kim inanır? Kimin kalbinde iman var ise. Allah'ı tanıyoruz. Allah'ı tanımıyorsa ne diyelim? Yani şimdi bir komonist, bir ateist, bir Allah'a itibar etmeyen, dine itibar etmeyen ne der? Ne der? Der ya olur mu ya? Tüçürec mikroptur, filandır. Değil mi? Halbuki ashab-ı Zaten kafirlerin birisi geldi Resulullah'ın yanına Medine'ye Hüdeybiye zamanında o ambargo şey zamanında pardon sulh zamanında diyor ki siz sulh'ı kırdılar soru geldi elçilik yapsın orta arabulucu bulucu geldi dedi imkanı yoktur. Dedi vallahi öyle bir adam gördün ne Arap'te ne Acem'de öyle bir şey olmamış dedi dedi, sözü yere düşmüyor bu adamın. Bütün ashabı ona el bebek, gül bebek. Yani neredeyse el, elde, yerde yürümesin ellerini koyuyorlar. Yere tükürür, tükürek yere düşmüyor. Hemen tükürdüğünde elini atıyorlar. Resulullah'ın tükürecini bile mübarek Çünkü Resulullah sana aleyhi mübarek bir zattır. Mübareklığı nereden gelmiş? Allah'ın elçisidir. Rabbil aleminle Sidretil Muntahada görüşmüştür. Böyle bir zarı ne olur? Teri bile mis kokardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E nasıl olur? Bizimki niye kokmuyor? E Allah onu istemiş. Allah istese bizim de terimiz mis kokar. İnsanın çıktığı canından pislik istese mis kokar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes diyor pislikinden bile normal koku biz. Çıkarçan seferde. Anlatabildim mi? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Enes çocuk iken Resulullah hacamat yaptırdı. Dedi git bu kanı dök uzak bir yere. Enes gitti onu içti kanı. Resulullah dedi Resulullah dedi ne yaptın Enes? Dedi vallahi ya Resulullah, kanı döktüm. Dedi yok ne yaptın doğru söyle. Dedi içtim. Dedi bir daha yapma. Anlatabildim? Yani Resulullah'ın kanı bile her şeyi mübarektir. Has adamdır. Fakr-ı kainettir. Eşraf-ı Evet. Diyor ki vallahi bir bin tane de olsaydı yeterdi. Kazan bışkırıyor. Kaynıyor böyle yemek. Alıyorlar hamur yapıyorlar hamur aynen yerinde. Otomatik fırınlar var bir günde. Seri yapıyor. Aynen böyle. Ama bunların sonu gelir. Un bitti, bitir ama bunun bitmez. Evet, böyle mucizeler çok var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Göstermiştir, bereket için dua, et, dua etmiştir, çok olmuştur. Bunları toplasak belki bir dersi yetmez. Biz sombalik olarak bir hadise ki hadise. Evet, sekizinci, suyu çokaltmak. Mucizesi. Tektirul mâ'i ve neb'ihi min beyni asâbi'hi şerife sallallahu aleyhi ve sellem. Suyu çok altıyordu. Bazen elin suyun içine koyurdu, Su parmaklarının arasında fışkırıyordu. O da ihtiyaç gereği genelde seferlerde cihatta olmuştur. Bunun yanında da bir mucizesi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem su fışkırıyor hem de yemek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elinin yediği yemek tesbih ediyor. Allah Teala diyor her şeyi tesbih eder. Ve lakin la tesbih tesbihâ. Siz anlamı duymazsınız. Ama bu kainatta her şey tesbih ediyor. Bu bak bu bu çiçek tesbih ediyor. Ve yapaydır. Bu kalem yapaydır tesbih ediyor. Zerreleri bile tesbih ediyor. ولakin biz anlamarız. Bu takta orijinal tahta değil, suntadır, sunidir. Tesbih ederiz, biz anlamarız. Bu hakiki bitki burada var, tesbih eder. Allah istese duydurur bize. Ama ashabıchromium dür yemeği Resulullah yediği anda da tesbihini duyardık o yemeğin. Evet. Bu su meselesi aynen Buhari'de Rivayet ediliyor. O da yine Enes'ten radıyallahu anh'u diyor Resulullah'la bir yerdeydik suyumuz kalmadı ebdest de alamıyorduk. Dediler dedi nedir? Resulullah sordu dedi ya Resulullah suyumuz kalmadı ebdest alabilir. ne yapalım? Çin'de su var? Dediler bir tane de bir avuç su var. Bir böyle küçük bir avuç kadarı su kalmıştır. Cetir'in onu. Dedi elini bıraktı suyun içine. O suyu böyle bir döktüler bir şeye elini bıraktı içine. Düz parmakların arasından su bışkırmaya başladı. Göz gibi akmaya başladı. Hep böyle tutmuş akıyor. Ashab-ı kiram sıraya düzüldüler. Hepsi ebde saldı. Hepsi içtiler ebde saldılar. Ravi soruyor, Ravi'den azhabın birisi diyor, o zaman kaç kişiydiniz siz? 300 kusurçısıydık. 300 kişiydik. o sudan ebdes aldık, bir de şeylerimizi doldurduk. Yanlarında neleri var? Matara. Mataralarını doldurdular. O zaman da matara tabi e, Deri. deridendir. Onları da doldurdular. Evet. Bunun gibi parmağından su çıkmış çok rivayet var. Susuz kalmışlar, su yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen tükürmüş suya su çok almış. Dolduruyorlar, dolduruyorlar hep geliyor. Ya bir küçük yani bir saat Dört tane bu bardak kadar bir saat. Yani bizim bir sulahiye kadar Diyor ki boşaltıyoruz, hep su geliyoruz, bitmiyor. Resulullah tükürmüş içine. Sonra Abdullah İbni Mesud diyor ki bir gün aynen seferdeyik su siz diyor ayetleri bereketsin sayardık. Biz diyor kork, korkardık. Ayetler geldiğinde biz korkardık. Yani bu ayetleri gördüğümüzde korkardık. Şimdi biz bir mucize görsek o burası alırız, burası berekettir deriz. Biz diyor tam tersine korkardık allah Teala bu kadar hicjet, ikamet edilir. bize hakkıyla kulluk yaptık mı? Diyor ki, aynen bir gün şeydeydik, su kalmadı. Rasulullah dediler, yoktur, bir küçük kapda var. Diyor ki, yine elini bıraktı suya. Su coştu. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hayye ala tahurun mübareke vel bereketu minallah. Hadi, mübarek bir suya gelin, beleçet Allah'tandır. Diyor, fışkırmaya başladı. Sonra diyor ki, Abdullah ibn Mesud ve la kad kunna nesma tasbih at'ami ve hu yemek yilinirken zikr ettirnı duyardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği ne? Resulullah bir şey yerken o tesbih ederdi. Ashab-ı kiram da onu duyardılar. Allahu teala. Bir rivayette Salim'den yine Cabir'den rivayet ediyor. Salim Cabir'den. Diyor ki bu da Bukhari'dedir. Subhanallah. Bukhari'de, Müslim'de. Demezler bu zayıftır, zayıftır, kötü şiddede. Yani bir sürü bunuyla şeyler var. İnan ki o kadar lezizdir bu mucizeleri okumak. İnsan imanını arttırıyor. Onun için ben bir tane gelir desemene imanım artsın istiyorum hocam ne yapayım? Diyorum, geç siyer oku. Sahabenin hayatını oku. Salih insanların hayatını oku. Nedir? Çünkü onları örnek alırsın. Allah Teala diyor, Resulullah'a sizin, sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. Neden örnek diyor, en güzel örnek var? He? İşte bakın ona aynadır. Onun için Resulullah'ın hayatını okumak en büyük nimettir, imanı artmaktır. Evet, e bu da Hayatındandır mucizeleri. Diyor ki Hüdeybiye, bilirsiniz Hüdeybiye, sulhül Hüdeybiye'ye gittiler ya. Diyor ki aynen insanlar susadı. O zamanda da bin kusur insanlar var. Diyor ki susadılar, hiç kimsenin yanında su kalmadı. Resulullah sordu bir talaş var nedir dediler. Ne içecek suyumuz var ne ebdes edecek suyumuz var. bir büyük bir kava getirdi bir o kadar suları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fajal min beyni acabighi kemth kemthal aluyuni yine elini bıraktu mübarek su akmaya başladı. Cabir'e dediler ki ögünde hepimize yetti iştek dediler ne kadar Cabir Câbir dedi ögün biz on beş tene yüz deneydik. Şimdi Araplar ee, oku yazarlıkları yoktur. 1500 senedir diyemiyor. Diyor 15 tane 100 senedir. Anlatabildim mi? Yani 100 100 100 15 kere 100 ne yapılır? 1500. Çünkü oku yazarlıkları yoktur. Ümmi bir şeyler. Rasulullah da ümmidir. Oku bir yazarlığı yokuydu. Dürü bir o kadar yazsaydır, yani bir üç bin tane de olsaydık, neydir biz? Bize yeter de olsun. Hidaybiye meşhur hadise. İşte bunun gibi bunun gibi birçok rivayetler neye delalettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesine. Eydir burada mucizeyi niye göstermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mucizeyi göstermiş ashabının imanı üzerine iman. Bir de kafirler duyduklarında asale allahu demek mucize de insan oğlunun lehinedir, aleyhine değil. Kalbin inşasın. İşte bak bu mucizedir. İman edersin. Anlatabildim mi? Bu mucizedir iman edersin. Evet. Bu da, bu da sekizinci mucize. Dokuzuncu mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaları aninde şifa verilirmiş. Allah'ın izniyle ya. Yani. Nasıl? Hastayı aninde okurmuş üzerine. Yani elini sürmüş aninde iyi olurmuş. Neyle? Sebep almadı. Yani hasta nasıl iyi olur? Sebep alır. Biz ne dedik? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashab, bütün peygamberler pardon ne mucize getirmiş şeyler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mucize aynasını getirmiştir. Ama Resulullah'ın en büyük mucizesi nedir? Kalıcı olarak Kur'an-ı Kerim'dir. O bir peygamberler mucizeleriyle gitmişler. Resulullah'ın bu mucizeleri de Resulullah'la gitti. Evet, biz buradan bundan imanı ederler. Ama kalıcı mucizesine idir dedik Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bu da bir çok rivayet var. Diyor ki bir Yahudi vardır. Yine Bara İbn Azib Buhari rivayetiyle. Diyor bir Yahudi vardır Ebî Rafi'in el Yahudi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kınıyordu çifre çifrediyordu şair, şiirler. Her yerde bu oturur Resulullah. Resullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, çim fedaya olur gider bu adamı öldürür. Adam da nerededir? Kavmunun içindedir. Bir sahaba üstlenir onu ansarlardan. Bir rahıt, meşhurdur bu hadise. Birkaç tane sahabe ansarlardan, ekip kurallar suikasta giderler. Maşallah gönderdi. Suikasta giderler. Öldürürler onu tabii. Evin içine girerler, öldürürler, kimsenin de haberi olmaz, çaktırmadan. Ama ashabın birisi duvara atlarken düşer, ayağı kırılır. Ama kurtarır. Allah yardım eder onu orada. ayağı kırılırken gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına haber verir. Tabii ayak kırılanda anneması ile ayağını sarar, sargısıyla ayağını sarar. Gelende Resulullah yanına aksür. Ne nedir ne oldu? Ey Abdullah, adı Abdullah'ymış. Diğer yana su atlar çen ayağım kırıldı. İpsit <gülüyor> ricleke. Uzat ayağını diğer Resulullah yanında olsun, uzatır. <gülüyor> Abdullah diyor ki, فَبَسَتْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَاَنَّهَا لَمْ تَشْتَك۪يهَا قَطْتُونَ Diyor ki, e, لَمْ اَشْتَك۪يهَا قَطْتُونَ Abdullah diyor, ayağımı uzattım, Resulullah sildi üzerinden böyle. Kırık yerin üzerinden böyle sildi. Diyor, sanki hiç ne kırılmış ne bir şey. Hiç ağrı ağrım, kırık, mırık kalmadı. Eskisi gibi oldu. Bu nedir? Mucizedir. Bunun maddi ilimde yeri var mı? Yoktur. İnanmayan yer bu hırafettir. Sihirdir. Bu olay olmaz. Ama biz inanlarına ne diyoruz? Allah kemiği kırmışsa kemik nasıl kırılır? Kemik insanın ilmiyle, insan ilmine güvenip bunu inkar ediyor. İlim nedir? Çemik neden oluşturur? Neden oluşur çemikler? Ha? Küçük küçük hücrelerden. Ha? Et de küçük hücrelerden oluşur. Bunlar birbirlerine yapışıyor. Bizim etimiz nedir? Birbirine niye yapışmış? Bela yapıp etim kalkmıyor. O hücreler birbirine sağlam yapışmış. Anlatabildim mi? Ama bu hücre imşahtır. Çemikin hücreleri, helaya, küçük hücreler nedir? Daha saklam birbirlerine yapışmış. Küçük küçük gözden görülmeyen hücreler ne olur? Çemigi oluşturuyor. Bunlar hepsi çimin emriyle çalışıyor? He? Yaratanın. Eydir yaratan o çemiç kırıldı. Hücreler, insan ben de kırılabilir çemiğim. Bu çemiğim kırılsa o hücreler birbirinden ayrıldı. Tıp ne diyor? O, o çemigi birbirine yapıştır o çemik birbirine kaynıyor. Hücreler bir de birbirine işliyor. Yara gibi. Bak burada bir yara oluyor. Ondan sonra yaran kapanıyor. iyi oluyor. O hücreler işliyor. İlim buna inanıyor. Ey ilim. Sen aklın var buna inanıyorsun. İyidir. Ey zavallı insan. Sormuyorsun o hücreler nasıl çalışıyor. O çalışmasını sen durdabilirsin. Genç çalışmadığı yerde çalıştırabilirsin. Hayır diyor. Onu yapamayız. E o zaman neye inanıyorsun? O olan üstüdür diyor. İşte bu da olan üstü bir şeydi. Allah Teala o çemiğin hücrelerini emrediyor. Hemen diyor şimşek on yapışma ani yapış diyor. O çemik ne yapar? Ani yapışır. Kun dese yakın olur. Şimdi yani onun için alimler diyorlar mucize neklen ve aklen nakuldur naklan evet olmuştur sahih senetle gelmiştir ve çaramet tabii gün de bir günde olabilir önümüzde. Aklan olur işte böyle olur. Allah emrediyor o hücrelere hızlı yapışsın. Evet. Başka bir Sehl ibn Ebi Sa'd'ten bir rivayet Hayber günü. Hayber biliyorsunuz nedir? Yahudilerin Hayber savaşı, Yahudilerin husnunu, kalasını açma savaşı. Açılmadı. Heyber kapısı açılmadı. Abu Bakır, Ömer ciddiler. Açamadılar o karşı. Kapsı, kalanın kapısı çok sağlamdır. Resulullah biraz sıkıldı yani. Sürdü. Üç gün sürdü. Dedi ki üçüncü gün لَاَعْطِيَنَّ هَذِهِ رَايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ ala يَدْهِ يُحِبُّ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Dedi ki bu beyrağı, sancağı yarın bir teneye vererim onun elinde kapı açılır. O Allah ve seviyor. Allah ve da onu seviyor. Her çeşit şey dedi ben temenni ettim o şahs olayım. Tezkiye Rasulullah'tan iç ağızdan hem Allah Resulü seviyor hem Allah ve Resulü onu seviyor. Her şey diyor ya Rabbi sabah kadar namaz kule biz olalım. Yarın sabah oldu her şeyin gözü Resulullah'ın çidi dağının arasında kime verecek bu sancağı? Gitsin o kapıyı açsın. Ki açılacak. Yarın açılacak. Yoktur. Yahudi mahudi bitti. İster gitsin kimden destek getirirse gelsin. Resulullah haber verdi yarın açılacak açılacak. Ama istiyorlar o şeref onlara nail olsun. Herde de yarış nedir? Makbuldur. Diyor ki sahabeler hepimiz Resulullah'ın ağzına bakıyoruz. Resulullah ise sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi "Eyna Ali ibn Abi Talib. Nerede Ali İbni Ebi Talib? Benim amcamin oğlu Biricik damadım nerede? Ha? Nerede? Biricik değil. Türkler ne diyorlar? Cizci damadım. Çünkü Hazreti Osman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damadiydi. Ama Fatıma'nın başka bir yeri vardır. Çünkü Fatıma radıyallahu anh'a onunla Resulullah'ın nesli kaldı. Evet. Bugüne kadar da devam edildi. Dedi dediler ya Resulullah Hazret Ali hastadır. Yerinden kalkamıyor. Neyi var dediler? Çarını Getirdiler. Neyi var gözünde? Göz hastalığı. Ne diyorlar <gülüyor> göz hastalığına? Gözü eskiden böyle göz pa papak hastalığı. tutardır. Gözü açılmazdır. Bazını çölelerdir hastalık. Tirachoma diyorlar buna. Ne diyorlar Türkçe'de? Neyse şimdi o hastalık kalmamış. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Eskiden Tıp yokuydu. O hastalık çok sefer gelirdi. İnsanın gözünü bile alırdı. En azından bir ay sürerdi. Gözün çapak tutardır. Açamazdın. Böyle bir hastalık vardır. Ben hatırlıyorum. Çocukçan bizim <gülüyor> yok, bizim çocukçan bu hastalık bizim ülkede vardır ama çocukçan biz hatırlardık. Çok az da olsa okulda görerdik bazen. Elhamdülillah biz yaşamadık ama okulda görerdik. Evet. Dediler ya Resulullah bu gözünden şikayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, çağırın Ali. Ali'yi çağırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ali geldi önüne, gözü açılmıyor, hatta elinden bir denesi tutmuş getirdiler Ali. Resulullah Ali'nin gözüne tükürdü, Bismillah Ali'den sildi. Dua et onun için. Ali anında gözünü açsa sanki hiçbir şey yoktur. Bu nedir? Hastayı ilatsız şifa vermek iyi etmektir. Yani sebep almadan normalde bir sebep alacaksın hastayı olur. Sebep almadan. Bu nedir? Mucizedir. Bunun gibi çok var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hastaları böyle iyi yetmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırak ashabı bazen hastaların üzerine okumuşlar, hastalar anında iyileşmişler. Bu neye delalettir? Resulullah'ın çaramet şey mucizesi çaramete ashabına dönüş. Bugüne kadar da devam ediyor. Ehl-i sünnette çaramete inan in, in inanmak akidemizin olması olmasıdır, vaciptir. Evet. Bu da Dokuzuncu, onuncu e, onuncu mucize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaç maddi olarak ağaç onu dinlerdir. Yani canlı değil, canlılar değil, cansız bile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrindeydir. Bu da ne diyor? İd'an eşcari lehum. Bu da diyor ki birçok rivayet var. Bu birkaç sefer olmuştur. Ma'n ibn Abi Abdurrahman diyor ki eşittim babam dedi ki sa'eltu masrukan men adana en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi leylatil cinn Kur'ana. Kim Resulullah haber verdi? Kur'an cinniler geldiler Kur'an'ı dinlemeye. Resulullah görmedi cinleri önceden. Ama kim haber verdi Resulullah'a bir cinler var etrafta? Abdullah ibn Mes'ud şey hadisin ravisidir. Ki oğlu bir rivayet ediyor. Diyor ki: "Ennehu ednet behim şecere Bir ağaç Resulullah a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Meccede ağaç ne ağızları var? Şok ağacı. Dikan ağacı gibi. Bu kadar olur. Bir metre he? sahrada çıkar. Böyle bizim ağızlardan yoktur Mekke'de. Dikan ağacı var sahra ağacı. O haber vermiş Resulullah sellem. Demiş ya Resulullah sen burada Kur'an okursun cinler toplanmışlar seni dinliyor etrafta. Ondan sonra Resulullah cinlerden tabii görüştü. Konuştu, davet etti. Davatçılar gönderdi kavmlarına. Senede bir sefer gelirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler toplantı yapardılar. Evet. Bir gün Abdullah İbni Mes'ud'den bir başka rivaya tabi bu da Bukhari'dedir. Bu da Bukhari'de geçiyor. Diyor ki Abdullah İbni Abbas diyor ki bir bedevi celdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına Dedi ey Muhammed sen diyormuşsan ben peygamberim. Evet dedi ben peygamberim. E ben nereden bileyim sen peygambersin? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor o bedevidir. Bedevi neye inanır? Bir artı bir çiğ. Mucizeye inanır. Olan üstü bir şeye inanır. Dedi ki, Dedi ey bedevi kardeş dedi in دَعَوْتُ هَذَا izqa Min bu naxlite, ateşed, İni Rasulullah, Medine dediler, Medine'de ne de meşhurdur? hurma ağzında. Hurma ağzında da ne var? Hurmanın zalkımı sallanıyor. Ne diyorlar hurmanın zalkım ne böyle? Salkım. Salkımı sallanıyor. Dedim ki, bir rivayette salkım, bir rivayette dalı. Kavuş gibi oluyor dalları böyle Diyor ki dedim ki bu hurmanın yan zalkının yan dalını çağırsam senin için buraya gelse iman eder misin ben Resulüm Allah'ın elçisiyim. Deli dedi evet iman ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı o dalı. O dal diyor zıplaya zıplaya geldi Resulullah'ın yanına. Önünde durdu. Sonra Resulullah dedi dön git yerine. O da zıplaya, zıplaya gitti yerine. Arabi de Musulman oldu. Anlatabildim mi? Tabi bu mütevatir olarak bize gelmiştir. Bu haber Medine'de oluyor. Ashab-ı görüyor. Bu yayılıyor. Bunu artık sahabe normal haline gelmiş bunlar Biliyorlar. Resulullah'tan bundan çok görmüşler. Evet. Bir, gün, bir günde yine İbni Abbas rivayet ediyor. Yine bu e, şeyde Tirmizi'de Pardon birinci Tirmizi'deydir. Bu Musnad İmam Ahmet'tedir. Diyor ki Bir Beni Amır'dan bir bedevi geldi yine. Ya Resulullah dedi. Ya, ya Muhammed dedi. Sen durmuşsan ben peygamberim. Belimde de nübüvvet nişanesi var. Ben tabibim. Tıbdan anlarım. Kavmında en ileri gelen tıp sahibiyim göstermene o şeyi ben anlarım bu nübüvvettir bu nübüvvet değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen şimdi nübüvveti bırak. Ben sana bir mucize göstersem sen bana iman eder misin? Dedi ederim. Diyor ki bedevi o zaman bir mucize silecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor gözünü dolaştırdı hurmaya baktı. Dedi bu hurmanın dalını çağır gelsin buraya. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın dalını çağırdı. Zırplıya zırplıya geldi yanına. Ondan sonra dön dedi döndü. Ama bu şey adam Müslüman olmadı maalesef. Bak birincisi oldu bu olmadı. Gitti dedi bu dünyada ne kadar sihirbaz gördüm bunun gibi göremedim. Muhammed gibi. Gördün mü? Bak, birincisini Allah hidayet nesip etmiş, ikincisini etmemiş. Bugün de devam ediyor. Bak, onların torunları bugün de aramızda da var. İman edenler o müminin torunuyuz. İman etmeyenler o Beni Amrul Bedevi'sinin torunudur. İnanmıyorlar. İnan im iman etmedi. Bir rivayette de aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müsned-i geçiyor. Yine bir denesi geldi ya Resulullah dedi. O zaman bir meyva ağacı gibi bir ağaç var. Onu çağırdı Resulullah. Dedi bu ağacı çağırsam senin için. Bu ağaç gelse sana salam merse. Sen inanır mısın ben peygamberim? İnanırım dedi. Ağacı çağırdı. Ağaç geldi zıple zıple kökünden çıktı böyle. Zıple zıple geldi ya Resulullah selamu aleyküm dedi. Ondan sonra bir de gitti yerine o da Müslüman oldu. Bu hadiselerden çok var. Bu hadiselerden biz ne kadar rivayet etsak şimdi burada bitmez. Evet. Bunlar nedir? Mucizedir. 11. mucize taş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salam verirdir, konuşurdur. Taş. Taşlar Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem konuşur. Müslüm'de geçiyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni la a'rifu hacran bi Mekke kana yusallimu alayya qabla an ub'atha la Ben bir taşı biliyorum Mekke'de. Bana nübüvvet gelmeden önce mene salam verirdi geçerken yanımda. Şimdi de biliyorum onu. Yani şimdi de salam veriyor. Ama Resulullah demedi hangi taştır. Korktu fitne olsun belki. Anlatabildim mi? Yani cemadet, cansızlar bile Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne olurdular? Konuşurdular. Bunlar hepsi nedir? Mucizelerdir. Bu mucizeler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda neyini arttırıyor? İmanımız Resulullah'a artıyor. Evet biz inanıyoruz ama bunları duydukça insanın imanı artar. İman artmakta bizim için nedir şarttır, olması olmazdır. Onun için, İla tutla aleyhim ayetüne Allah Teala diyor ki, Müminlerin üzerine ayetimiz zikr olunda zaddetum <gülüyor> imana, imanları artar. Ayet nedir? Yani Allah'ın bütün ayetleri, hikmetleri, mucizeleri. Kur'an nedir? Ayettir. Hadis nedir? Ayettir. Her şey Allah'ın bir ayetidir, mucizesidir. Her şeyde bir güzellik var. İşte Kur'an da şeydir, Resulullah'ın mucizelerinde insan duydukça iman artıyor. Ya böyle bir resulun ümmetinden geliyor. Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki dersler de e, diğer mucizelere devam ederiz. Allah'ın izniyle. Aslında biz mucizelerde biraz uzattık ama İnsan yapamıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi olduğu için bundan hoşnut oluyoruz. İnşallah Allah subhanahu aleyhi bizi iman edenlerden. İmanımız davamlı yerinde durup değil, artanlardan eylesin. Çünkü yerimde, yerimizde duysak muhakkak kaybederiz. Düşman var. Tersini işler bize. Devamlı imanımızı artıracağız. İmanımızı arttırmakın da sebeplerinden birisi işte Resulullah'a iman etmek, onun hayatını okumak, mucizesini okumak ve bütün sair şeriatı devamlı canlandırırsak Allah'a yakın düşeriz, imanımız artar. Bu bizim neyimizdir? Bu bizim enerjimizdir. Nasıl arabaya mazot lazım, bize de iman lazım. Evet hepimiz Allah Teala Allahu Subhanahu Taala sırat-ı müstakimden ayırmasın. Mucize sahibi den bu mucize sahibi den, bu dersin sahibiyle cennette bizi bira beraber etsin. Bizi ve geçmişlerimizi.